diye bir kaide var mı? Tahttan kasıt da diyor e, kimlerdir? Mesela gaybı bildiğini iddia edenler olabilir mi diyor. He, doğrudur. <gülüyor> Asıl yani Taht derken Taht'un tavutların başları kimdir? İblis, İblis'tir. Onun şerinden Allah'a sığınıyoruz. Tağutun <gülüyor> başları İblis'tir ve İblisin şeriatına uygun iblisin sözlerine iblisin menhecine uygun hareket eden kişiler nedir? Tağuttur. Tağuttur. Tamam mı? Dolayısıyla tağutçuluk da derece derecedir. Evet. Tıpkı küfrün derece derece olduğu gibi. İslam'ın da derece derece olduğu gibi. Örneğin Abu Talib'in küfrü ile Abu Cehil'in küfrü bir değil. Öyle değil mi? Aleyhisselatü Vesselam'ın İslam'ı ile Ebu Bekir'in İslam'ı bir değil. Veyahut da İslam'ı ile imanı ile Ebu Bekir'in imanı bir değil. Ve ehl Sünnet ve Cemaat'in inancına göre biliyorsunuz bunu işledik. Sahih kaideye göre iman artar ve eksilir. Ve iman nedir? İman kalple tasdik, dille ikrar, azalarla amel etmektir. Öyle değil mi? Ha o zaman bu, mesela Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen kişi nedir? Tağuttur. Her ne kadar o kişi namaz kılıp, oruç tutup, namaz kılıyorsa, oruç tutuyorsa da. Çünkü bu kendi kendine. Ama İslam'ın kanunlarını hakim kılmayıp veyahutta Allah'ın emir ve yasaklarına göre insanlar arasında hükmetmeyince bu kişi haddini aşmış oluyor Kur'an ve Sünnet'e göre. O zaman Mesela Fir'aun'un, Fir'aun da tağuttur. Öyle değil mi? Evet. El-Kadzafi de tağut ili. Mesela. zeyn el Abidin, Tunus Başkanı. Ki Tunus Başkanı, zeyn el Abidin biliyorsunuz, fecir namazını bıtakayla kıldırıyordu. Ancak gidip ondan ruhsat alacak, ey kimlik alacak fecir namazına gitmek için. Kimlik Devletten kimlik nam fecir namazını Camide kılmak için kimlik Almayan bir kişi camiye gidip Namaz kılamazdı Bu da tağuttur Abu Cehil de tağuttu Firavun tağuttu Karun tağuttu Tamam mı Veyahut da Şah tağuttu. Da tağuttu Tamam mı Dolayısıyla bunlar Kendi aralarında değişir Tıpkı günahkar gibi Diyelim ki biz yüzdeliğe Vuracaksak Bir kişi yüzde Yüz günahkardır Bir kişi yüzde doksan Diğeri seksen, diğeri altmış, diğeri yetmiş Hepsi günahkardır Ama birisinin diğerinden Daha az bu tağutçuluk Meselesi de o şekilde Bu tağutçuluk meselesi Kişi şeytana Uyduğu yüzdeliğe Vuracak olursak Yüzde Yüzde doksan şeytana uyuyorsa 90 tamam mı 80'den daha fazladır tavutçulu ve bu şekilde bu hasap edilebilir